Siyasa merkezli bir alternatif ses verebilme gayreti, ses verme gayreti, sesli meranın kayıt kütüğü karşı radyoda başlıyor. Anarşi şimdi ve sonsuza kadar değerlerin alt üst edildiği, hayatın dönüştürülürken dönüşümünün yıkımdan ile debet kılındığı ve bir tek bundan mürekkep kılındığı bir zeminin arafında her an her şey olabilir, her an her şey karşımıza çıkabilir memleketinden bir selam olsun. Bir uzam var ediliyor, dönüştürülen ve dönüşümü sağlama alınan her yeni ile birlikte kalıcılaştırılan bir tahakküm hamlesinde bir menzil var ediliyor. Ama öyle ama böyle, söz olarak değil doğrudan bu istemin paralelinde bir yalın yıkım, aralıksız çürümeye namzet ola gelen yer gerçekliği karşımıza çıkarılıyor. Ne itiraz hakkı ne temel yaşam hakkı geri konuluyor, ne söz söyleme hürriyeti ne kerhen de olsa bir demokrasi taahhüdünden izler konuluyor. Ne basit bir biçimde o yaşam erimin var edilebiliyor ne de hayal kurulmasına izin veriliyor. Ne bir şimdi bırakılıyor ne şimdiden bir gelecek tahayyülü söz konusu ediliyor. Ezber edilmiş olan sözlerin ve bunlarla beraber bildik terane bahislerin bilmiyoruz kaçıncı tefrikasında yıkıcı ve toptan zayi eden bir fasit döngü güncel kılınıyor. Her şey süt liman denilirken aslında bu sattım halde normatif geriye konulmamış bir bu görünür kılınıyor. Her yan, her yön, her insan apayrı bir cerahatle kuşatılıyor. Bir uzam var ediliyor. Sanki yeni, yenilenmiş, yeniden düzenlenmiş denilirken dümdüz edilmiş adıyla, sıfatıyla birlikte bir çukurun ta kendisine benzetilen bir uzam biçimlendiriliyor iş bugüncede. Biteviye kılınan her hamle, hemen her eylem, her nutukla düzen, dümdüz etmeyi hal ve gidişat için başa taparat kırarak o uzamı biçimlendiriyor. Genel geçer değil artık sahih ama sahiden de bir yarını kalmamış ülke lafta değil, bütün anlamlarıyla hakikatini burada, bu menzilde kendiliğinden buluyor. 2023 hedefi olarak tanımlandırılan ülke şablonunun nasıl bir dirençle ve dayatmayla var edildiği bütün bugünce de karşılaştığımızdır. Her bir yıkım, hemen her bir tahakküm dönemeci, eğilimi ya da dayatması, biçimsizliğin sofrası ola gelen yeni ülkeyi tanımlandırmaya yeter de artar gönünü şimdiye taşımış olanı var ettiği istikamet kıldı ve yeniden güncelliliği her tayülü bu uzamın daha derin ve daha kalıcı karanlığına yönelimin de var eder. Geçen haftanın önemli haberlerinden biriydi. Serkan Ocak da Oçaverle Türkçede yayınlamıştı. Serkan Ocak imzasıyla Boğaziçi Üniversitesi'nin eski rektörü Blue'nun e, üniversitenin genel sekreterlik görevine Nedim Malkoçu adamasıyla ilgili mahkeme kararını avukatlardan önce rektör Yardımcı rektör ve yeni rektör ve yeni kayyum Naci İnce Efendi'e ulaşır. Ve bu İnce Efendi'nin ulaşması davayı açan akademisyenlerden Fırat Kuyurtay'ın tepkisine yol açar. Dosyada indelenirken bu karar çoktan e, Kuyurtay'ın bahsiyle kararı ulusal yerde ağı. Uyap sisteminde de bulamadığını anlatır. Naci İnci, yürütmenin durdurulması kararının kaldırıldığını ve kararın yazım aşamasında olduğunu, gerekçeli kararın da yakında tebliğ edileceğini söyler. Biz de tabii ki Uyap dediğimiz sistem üstünden konuyu kontrol ettik. Düzenli olarak takip ettiğimiz her şeyden bahsediyoruz. Yürütmeyi durdurmaya karşı bir karar olmadığını bildirir. Kaldı ki bu kararlar ve bu itirazlar bir biçimde normal hukuka uymayan bir durumu HSK tarafından incelenip değerlendirmesinde de beklediklerini bildirir. Çünkü Sonuç açıklanmadan bir sonuç yazılır, bir uzam var edilir. Hukukun hukuk kılınmasının en son örneklerinden birisi şu yukarıdaki alıntılanmış olanı da görmekteyiz. Okulun senatustu tarafından adı dahi hiç anılmamış ve bir atanmış memur kayyum temsilinin nasıl baştan savma hamlelerle ben istediğim olduğu eyleminin giriştiğine bir kanıt daha verilir. Adalet mevzumunun çalındığı kararları önceden bilen ve uygulayamam birken mekanizmanın var edildiği yerde kimliğin hesabını sayya ama verecektir. Boğaziçi Üniversitesi'nin sadece eğitim anlamında değil bir de bulunduğu arazi üstünden sıkıştırmaya, belki de lav etmeye çıkacak bu taahhüller ve o yargı kararından önce haberdar olup ve görevi devam ettirilen azanın olduğu yerde kim nasıl güvencede olacak? Ona aşkın bir zamandır var diyen bir direnişi kayımın birisi gelip birisi giderken, birisi gidip de birisi gelirken kurmaya, güncellemeye devam diye muktedirin bu son oyununun o tezgahlarının hiçbir şeye faydası olacak mıdır? Nedir bu kindanlık? Nedendir boğaz içine bunca Afaki karşıttık? Rantçı, talancı, nemalanmasından gayrı da hiçbir şeyin sorumluluğunu almaya tenezül dahi etmeyen bir gruru elinde bir deney sahasımızdır. Tüm o boğaz için üniversitesi, yerleşkesi ve ötesi nedir yani? Kendi içerisinde bir perspektifi yakalıyor memleket ve bu yıkımları birazdan işte mültecilere değineceğim, birazdan işte. Türkiye'de genel afvalinin içerisinde hani çok alay eden var. E, Kürt sorununu yanlış anlayan, e, biçimsiz de değerlendiren ama bir Kürdün kalkıp da kendi halkına ve kendi biçimine karşı yabancılaşmasının utancını Ahmet Güneştekin'den gördük. Hafızaymış. Şurada. E, neyse konuşacağız. Dediğim gibi pek çok şey var ve bunları sığdırabileceğimiz belirli bir süre var. Luciano DMB ile başlamıştık. DM üreticisi Luciano'dan My Name Celsius Recordings'te gelmişti açılışta. Şimdi sırada Porcelain parçası var. Hemen arkasına Prolux Stare Into My Eyes Of World Recordings'ten gelecek. Biz karşılaldayız. Burası ses sürüyor boz içinin talanından mültecilere geçeceğiz ama dolar oldu 930 bir basitlik içerisinde böyle sineye çekiliyor maaşlar eridi her an her şeye zam geliyor ve basit bir biçimde hani denklem içerisinde yerleştirilen haliyle hani o taboka alarm konuluyor tamam anladık ama zeytinyağıydı beyaz peyniriydi bulaşık da Atıyorum bebek beziydi, çocuk mamasıydı, şuydu buydu derken artık marketlerde alarmsız ürün yok gibi bir istikamete gidiyoruz ve e, Barış arkadaş bugün Şeyma Çavuşoğlu diye birini paylaşmıştı işte. E, Mevlüt Çavuşoğlu'nun yeğenine ait olan bir görüntüymüş o. o. Ha yeğeni ha kızı. fark etmez ama genel anlamda Türkiye'deki siyaset sahnesinin presbiteryen o rezilligi ve pragmatizmin içerisinde birbirlerine bok atıp dururken bir CHP'liymiş biri işte AK Partili. Ha Mevlüt Çavuşoğlu'nun kızı değil Mevlüt Çavuşoğlu'nun yeğeni olduğu bir kere daha denklere edilmiş. Önemli değil. Haramiler düzeni nasıl AKP için geçerliyse haramiler düzeni aynı şekilde CHP'liler için de geçerli. Haramiler düzeni İYİ Partililer için de geçerli. Kafatasçı MHP'liler için, BBP'liler bilmiyorum hangileri için geçerli. Belki bir ihtimal HDP'liler de vardır ama bu kadar yani yüze vura vura bu şatafat, bu ihtişam, bu boku çıkarırcasına ee, i̇nsanların gözlerine gözlerine sokarak bizde bu servetler var, bizde böyle bir şatafat var, böyle bir hayat yaşıyoruz demek de pes artık, şu şart, yuh artık, iyiisi geliyor insanın ve hala bir kadın haymattosu, bir kadın ötekini, bir kadın işte Hristiyanı, bir kadın şunu, bir kadın bunu kabul etmeyen bir Türkiye gerçekliği rezilliğin, pes bayalığın dibinde cehennemin dibini yaşıyor ülke. Mezopotamya Ajansı'ndan aktarayım. İHADE İstanbul Şubesi EFES adlı FVS adlı rumuzu kullanan bir mültecinin komşuları ve polisler tarafından ırkçı, ayrımcı ve ötekileştirici davranışlara maruz kalmasına ilişkin dernek binasında açıklamada bulunur. Salona mültecilere yönelik nefret saldırıları durdursun pankartı asılır. Açıklamaya saldırıdan maruz kalan FS adlı mülteci de katılır. İstanbul İhade İnsan Hakları Derneği İstanbul Şubesi Başkanı Gülseren Yol Eri, mültecilere yönelik saldırıda büyük bir altışın yaşandığını paylaşıp, sorumluların ise ülkeyi yönetenlerin ve siyasi temsillerin yaptığı açıklamalar olduğunu da belirtir. Türkiye'de mültecilerin hak odaklı noktadan görülmediğini ifade eden Yol bu ülkede insanca yaşama hakkına sahip olması gerekli çalışmalara maalesef yok. Mültecilere yönelik ayrımcı, dışlayıcı, ötekileştirici diliyle söylenen, Söylemler her geçen gün daha da artıyor. Pek çok siyasi parti ayrımcı söylemlerle oy toplamaya çalışıyor. Onların oy toplamaya çalıştıkları bu süreç mülteciler açısından yaşam hakkı da dahil her türlü hakların ihlal edildiğini işaret ediyor der. FSD Arapça yapar konuşmasını. E, 4 aydır İstanbul'da yaşadığını bildirir. 1 Eylül'de aynı binada oturdukları komşu tarafından fiziki saldırıya maruz kaldığını belirten Yol Ede'de daha sonra da saldırıları diğer komşularına dahil olduğunu bildirir. FS'nin saldırı sonrası hastaneye gidip rapor aldığını belirtir. FZ şu şekilde bir aktarımda bulunur. Karakolda şikayetimi almadılar, beklettiler. Şikayetin alındığı sırada bir memur yüksek sesle bağırdı ve hakaret etti. Gittiğim karakolda sanki suçluyummuşum gibi muamele gördüm. Ben karakola gidip şikayetçi olduktan sonra saldırılar çok da arttı. Sürekli tehdit ediliyorum. 3 çocuğum var ve en büyüğü 11 yaşında. Dolayısıyla çocukların yaşları küçük olduğundan bu olaylardan çok etkileniyorlar. Yolaydı ihadenin de hukuki süreççe yardımcı ve takipçi olacağını söyler. Daha önce pek çok defa gördüğümüz gibi onların yanında duran da durabilen de bir avuç Türk bir avuç Türkiyeli. Bir uzan var ediliyor. FSN'in başına getirilenler bu yeni denilen ucubelik halinde ilave tek bir cümleye gerek kalmadan bina eden gösteri geliyor. Bir insana ailesini İstanbul'un belli bir noktasında belki orta yerinde saldırma üretinin onu öteki adetme inadı ve tahilün nasıl bir şiddete tam ve eksiksiz dönüştüğünde ortaya serilir. Bir ülke dönüm işleri aşıp dururken çıktığı istikametin bir hayat veren değil de tam tersine onu delik deşik kılan yerle bir eden bir meyfum olduğu ve amacının ta kendisinde bütünleşik bir kötülük meyfumuna dönüştüğü artık kesintisiz kalanır. Bu sahnede bu hallerle yukarıdaki tanıklıklarla birlikte mülteci, haymatlos, kafa kağıtsızlar ve benzeri tanımlamalara haiz ya da öyle ya da böyle bir ülkede yaşamaya çabaların öteki için bir gıdım hayatın var demeyeceği kesintisiz bir kere ay fişe ve bu hallerle, bu ayrımcılıkla tüm o şiddet hesabı Hesabının erimi ve hayat ne hale konulacaktır? dası mülteci kadının ve ailesinin başlarına getirilenin hesabı ne olacaktır? Onu da mı sözde deyince abartmayalım yani diye başlatmayın deyip de dayatma cüretini sergileyince muktedir niye çekilecektir. Nerededir insanlık? Nasıl bir yoldayız? Nasıl bir ilerleme? Nasıl bir çürüme? Artık takdirde size bırakalım. Dediğimiz gibi burası Türkiye. Yok öyle deyip duruyorlar. Yok öyle dedikçe her defasında daha beter boka saplanıyoruz. Pro Like the Wind of Recordings Recordings'den gelecek, arkasına sevdiğimiz saydığımız bir prodüktör FX909 üretmeleri devam ediyor, Default Recordings'den Goldilocks Zone isim parçası EP'nin, bu parçaya kulak verelim sonra sesinle merhaba beraber. Yapacağız. İslam devam ediyor karşı radyoda dediğimiz gibi bir ülke var ediliyor rezilliğin içerisinde develenmeye devam ediyor. Bu arada e, Ahmet Güneştekin'in diğer bakar da işte bir sergi var buraya işte batılı medya çalışanları bilmem neler şunlar bunlar gidiyor İsmail Küçükkayalar, kayalar Ertuğrul öz kökler İsmail saymazlar şerefler şerefler. Ahmet'e, Kürd'e Kürdistan'a halkların ortak mücadelesine hakaret edenler, devletin piyonları, tetik düşürücü tiplemeler, bir karede birlikte görebilmek ne kadar hazin, Kürt halkının acısı başkalarına eğlence olmuş, acı birilerine şenlik kılınmış, edep yahu, çüş yahu, oha yahu deyip de gidiyor. Ahmet'i ha, ile bir götürmüş olan bu yağmacı kitle, e, Ahmet Güneş'teki mesela mezarlıkta, tabutları renklendirerek kendini göstermeyi amaç edinmiş bir sanat icra ediyormuş. Sözde diyele yapıştırıp da Kürdü kırımını Ermeni Süryani ve Rum halklarının başına getirilmiş felaketler gibi görünmez kılmak değilse her nedir bu Yıldırım hocanın bildirdiği demiştim. Çünkü İnsan iki satır da olsa hicab ederdi. Bunlar kürdün evine böyle pavdır küzür dalmış ey yuh artık dedim. Ne tuhaf ne acıklı ne gülünç bir kare. Gecenin de özeti tabutlar üzerinde moda çekimi yapılmış der. Yıldırım Hoca, Yıldırım Türker. Ee, i̇nternette Ahmet Güneştekin linç ediliyormuş diye feveran edilir. Hayır kazana ya, hiç de öyle değildir. Bücuretle her gün gözler önüne ceryan edilen devlet şiddetine zamanında ses verip de işin sadece goygoyuna girince az bile söyleniyor kendisini İnsanda iki satır utanç lazım, insanda biraz onur lazım ama tabii ki yok. Bu acımasızlık, bu yüzsüzlük, bu hıyanet, bu kötülükler işte birazdan bahsedeceğim, gazete duvardan aktaracağım gibi Konya'nın Meram ilçesindeki Hasanköy mahallesinde Yaşayan Dedeoğulları ailesine 30 Temmuz günü yapılan ırkçı saldırıdaki 7 kişi katledilmişti. Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergelioğlu ve ailenin avukatı Abdurrahman Karabulu düzenledikleri basın toplantısında geçtiğimiz hafta. Şu ana kadar 13 kişinin tutuklandığı soruşturma ilgili son bilgileri vermişti. Ve bunun da ırkçı sahiplerle gerçekleştirdiğini ortaya çıkartır 12 Mart'ta. Mayıs'taki saldırıyı yapan aile mensuplarından Velikeliş ve daha sonra tahliye olan oğlu Ali Keliş arasında diyalog açık şekildedir. Kürtler uslandı mı söylendi mi net bir, söylemi, net bir biçimde anlaşılmakta. WhatsApp yazışmalarında Kürtlere ve 650 bin liraya verdiği karşılığındaki cevabı mesajlar var. Konuşmalarda ayrıca sürekli müvekkillerimizi korkutmaya yönelik çabaları olduğu da anlaşılmaktadır. Bunlar savcılığın elinde olan ses kayıtları ve yazışmalar. Burada katliamın ilk saatlerinde İçişleri Bakanı Konya valisi. Diğer yetkililer bunun ölçü bir saldırı olmadığını ve komşular arasında kedi yüzünden çıkan bir husumet olduğunu söylemişlerdi. Böyle bir durumun sorumlu devlet adamları tarafından araştırmadığını saldırganların avukatlarını yaparcasına açıklama yapmak ne kadar adil. Bu arada bir açıklamayı yapanlar başka müvekkillerimiz ol olmak üzere özür dilemeliler der. Dedeoğulları ailesinin bazı fertlerinin... 12 Mayıs saldırısından sonra yetkilileri sosyal medya hesaplarından yazdıklarını da bildirir. de Dedeoğulları 4 Temmuz'da Instagram hesabından Bakan Soylu'ya ben bir Kürdüm evimizi bir grup ülkücü bastı Konya'da sizden yardım istiyorum yazmıştır. Cimere başvuru yapılmış. Bimer ve Cimere. Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergelloğlu HDP'den öncesi sonrası büyük ihtimallerin olduğunu görüyoruz. Genel noktada kaygılarımızın doğru olduğunu gördük ve bunun bir ırkçı saldırı. ırkçı ve nefret söylemiyle işlenen saldırıların ağır bir şekilde cezalanması için Büyük Millet Meclisi'ne yasa teklifi verdik ama hala yasallaşamadı der. Bir uzama da böyle var ediyorlar. Dedeoğulları ailesinin fertlerine yönelik katlayan bunca yalın bir hal ve içimde ölçü sahiplerle işlendiği belgelenir ortaya çıkan portrenin bir aslında uzunca bir zaman aralığında şu ülkede öteki edilen oysa toprakların kökünden olan her nasıl nefretle saldırıldığında da beyanıdır. Geçmişi, dünü, şimdisi asla değişmeyen ve nefreti sürekli güncelleyen şablonlar kestirmeden siyaset sahnesinden var edilen hedef almalarla bir ailenin de sonu var edilir. Bir kere daha Kürt kimliğinin bu ülkede etle tırnak gibiyiz diye bayislere girişilen girişilmesine karşın karşıda ayrımın ve yok etme kültürünün tekrarlanmasına da yol verir. Bu haller içinde bir adalet söz konusu olacak mı? Bu kadar bariz bir biçimde bir organizasyonla bir katliam öne ardıl sorgulanmayacaksa bu ülkede kim nasıl güvenledir? Bu kadar basit, bu kadar değerli ve bu kadar keskintisiz bir buzamda hayata ehemmiyet verilmiyorsa ve hayatlar bilakis böyle pamuk ipliğine rehin düşmanlaştırmalar da dahilinde katledilen ve bir biçimde sonlandırılan bir meselin ta kendisine dönüştürülüyorsa orada gün nereye gelecek her neye çıkacaktır. Hesapsızlık ve adaletsizlik bakiyen her gün bakiyken her gün yeni ülke masalı anlatsa ne olur? Çukur hala aynı çukurken dediğimiz gibi dönüyor dolaşıyor ve şey sistem kendini yeniden aynı noktaya konumlandırıyor. Tekraren her bir yıkım hemen her bir tahakküm dönemici eğilimi ve dayatması biçimsizliğin sofrası ola gelen yeni ülkeyi tanımlandırmaya yeter de artarken saydın de gün ve gelecek her neye çıkacaktır. Bu kadar afaki kalınmış yaraların ortasında en ufak bir düzeltme var edilebilecek midir? Her şekilde müştereklerimiz savunulabilecek midir? Bu bahistir meselemiz. Bir uzan var ediliyor. Önü ardı sağa solu aşağısı yukarısı önü arkası zifiri bir karanlığa rein. Sağdan görüyor musunuz? demiştik bu haftanın fendasına yazının finalinde birazdan da bağlayacağız programı. Dediğimiz gibi FX99 ile devam edeceğim. Detroit Heritage arkasına Eclectics The Last Time Nina Morton'la Soul Deep Digital'dan yayınlanan EP'den kulak vereceğiz. Ses to cry. Büçürme envanteridir. Güncelleniyor. 9.32'yi de gördü. Hayırlara vesile olasıca Amerikan şeysi. 10.83 Euro şeysi. 529 lira 50 kuruş da altın şeysi. Şeysiler, meysiler, öyleler, böyleler ve takavitler. Bu arada Başamir kalkıp işte... Afrika gezisine gider birkaç gün işte biz büyüdük inşallah 2021'i %9'luk büyümeyle tamamlayacağız falan filan derken insanların durumunun ne kadar e, uç uca olduğunu da ortaya çıkartan bir perspektif karşımıza çıkar ve bunların hepsini sadece bir 24 saati vardır ve sadece 24 saatte biz bunları konuşup tartışıp değerlendirip nihayetinde sonuca bağlayabiliriz. Tekrar her bir yıkım, her bir tahakküm dönemici ve eğitimi, eğilimi, dayatması biçimsizliğin sofrasındaki bu yeni ülkeyi de tanımlandırmaya yetiyor ki Afaki görünen şey bir var ederken hayatlarımızın nasıl delik deşik, nasıl yerle eksan, nasıl dönüştürülmesi öncesi artık geri kurtarılamayacak kadar çürümeye mahkum kalınmasını bildiriyor. Ee, muktedir basın ve avane ve her şeyi güllük gülistanlık şartlanmışlığını konuşmaya devam ederken dediğimiz gibi işte marketlerde alarmlar her yere kurulmaya çalışılıyor. Asgari ücretler veya geçinme bağ bağlanındaki insanların hayat haklarını nasıl ayaklar altına alındığı umursammıyor Çünkü açlık sınırı 4000 liralara çıktı. Ee, yoksulluk sınırı da 10.000 lira civarında ee, en azından Düzgün bir hayat mertebesini devam ettirebilmek için maalesef ki Türkiye'de bu şartları konuşan kimse yok. Onun yerine siyasi cinayetler polemiği bilmem neler kimler onu indirdiler polemiği. Çavuşoğlu'nun yeğeni hayır deyip Çavuşoğlunda da kendisiydi bilmem ne diyen. O insanların işte görgüsüzlüklerinin şatafatlarının lükslerinin boku çıkana kadar tartışılması. Kendine işte... İnsanın bir yerinin hazmedemeyeceği yatılı Kur'an kursundaki istismar Molla'nın oğlu tutuklanıp 12 saatte de iddianamesinin hazırlandığı istismarın affı olmaz haberinin soğukluğu. Ahmet Güneştekinler, rezillikler, rezillikler ve surun bugünkü hali beton ormanın önünde renkli mezar taşlarının üstüne kitabelere çıkıp işte orada kendini e, moda çekimindeyiz. Diye duyuran kimi temsiller, kimi galeriler, kimi şeyler, kimi bunlar, kimi onlar. Dedik ya, rezilliğin ortasında bir memzil var ediliyor. Bu kadar acımasızlık, bu kadar yüzsüzlük, bu kadar şeref sonluğu, bu kadar haysiyetsizlik, bu kadar kitapsızlıkla birlikte bir ülke var ediliyor. Peki bu dönem eş nereye varır? Peki bu dönem eş neye götürür? İtiraz etmezsek cehennemin dibine götürecek. Nereye götürecek? İtiraz etmeyi beceremezsek hepimizin 2023'ten önce çoktan ipinin çekileceği de bir malum gelecek bir uzan var ediliyor. Önü arkası sağ solu aşağı yukarısı öne. yanı berisi ötekisi şusu busu zifiri bir karanlığı arayın. Artık sahiden görüyor musunuz? Sesli Meram karşı radyodaydı. Bize imkanlar dahilinde bu e, yayını sunmayı var ettirmiştir karşı radyo. Sesli Meram bir alternatif anarşist bir titreşim bir olgu sistemeram.tamlar.com, biuscizgi.makina.blockspot.com, soundcloudcom karşı radyo ve tabii ki e, karşıradyo.com adreslerinde bağlantıya geçebilirsiniz. Sözünüz sesiniz daim olsun. Burada anlattıklarımızın yarına çıkmayacağını bilsek de hepsinin bizi başka bir biçimde, başka bir şekilde etkileyeceğini de bilerek yola devam ediyoruz, anlatmaya da devam ediyoruz. Bunlar en azından kayda oluyor. Eclectics Who Are You Nina Morton'la beraber yine Soul Deep Digital'dan haftanın vedası <gülüyor> Know. I need, I need, I need to know